668 numaralı konu, İbni Ebi Rafi'nin hilafetle ilgili rivayeti ve Hazreti Ebu Bekir arasında geçen olay, evet, Rafi bin Ebi Rafi anlatıyor, halk Ebu Bekir'i halife seçtikten sonra, içimden, şu, bana iki kişinin başı dahi olma, diye tavsiye ediyordu, halbuki kendisi ümmetin başına geçti, dedim ve yola çıkarak Medine'ye vardım, Ebu Bekir'in yanına giderek, ey Ebu Bekir, beni tanıyor musun, dedim, evet dedi, ey Ebu Bekir, bana söylediğin bir söz vardı, onu hatırlıyor musun, bana, iki kişinin başına dahi emir olma, demiştin, halbuki sen ümmetin işini üzerine almışsın, dedim, Ebu Bekir, Hazreti Peygamber vefat etmişti, halk küfürden yeni çıkmıştı, tekrar dinlerinden caymalarından korktum, ihtilafa düşmelerinden endişe ettim, halifelik işine istemeyerek girdim ve arkadaşlarım da bir türlü yakamı bırakmadılar, dedi, bunu o kadar çok tekrar etti ki, sonunda beni ikna etti.